66. Mektup Bu mektup yine hanı zamana yazılmıştır. Bu yolu methetmekte ve ashab-ı kiramın büyüklüğünü bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği sevdiği kimselere selam olsun. Büyüklerimizin yolunda nihayet başta yerleştirilmiştir. Hacı i Nakşibend Bahaddin Buhari rahmetullahi aleyh buyurdu ki Nihayeti bidayetle yerleştirdik. Bu yol tam ashab-ı kiramın yoludur çünkü o büyükler o serverin sohbetinde daha birinci günde öyle şeylere kavuştu ki sonra gelen en büyük evliya en nihayetinde ancak bundan bir parçaya kavuşabilmiştir. İşte bunun içindir ki vahşi Hz. Hamza'yı şehit etmişken Müslüman olunca bir kerecik Hz. Muhammed'in sohbetiyle şereflendiği için tabiinin en üstüne olan Veysel Karani'den daha yukarı oldu. Hayr-ül Beşer'in sohbetinin başlangıcında vahşiye nasip olanlara Veysel Karani o kadar büyük olduğu halde en nihayetinde bile başvuramadı. Demek ki zamanların asırların en iyisi Ashab-ı Kiram'ın asrıdır. Sonra gelenler sonra kelimesinden dolayı çok geride kaldı. Dereceleri de hep sona kaldı. Abdullah İbni Mübarek'ten birisi sordu ki Muaviye mi daha yüksektir Ömer bin Abdülaziz mi? Cevabı buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına giderken Hz. Muaviye'nin bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den birkaç kere daha hayırlıdır. İşte büyüklerimizin yolu silsile tüz Bu yolun başka yollardan üstünlüğü ashab-ı kiram zamanından sonraki zamanlardan üstünlüğü gibidir. Bu yolun büyükleri öyle kimselerdir ki Allahu Teala bunlara fazıl ve merhametiyle daha başlangıçta nihayetin tadını tattırmıştır. Bunların derecelerinin başkaları anlayamaz. Bunların vardığı makamlar başkalarının vardıkları makamların çok üstündedir. Farisi'nin dediği gibi gül bahçemi gör de baharımı anla. Yine Farisi'nin dediği gibi senenin bereketi baharından belli olur. Bu nimet çok büyüktür. Allah-u bunu ancak dilediğine nasip eder. Onun nimetleri pek çoktur. Hacı Nakşibent buyurdu ki, Biz Cenab-ı Hakk'ın fazlında ihsanına kavuştuk. Allah-u bizi ve sizi bu büyükleri sevmekle şereflendirsin ve yollarında bulundursun. Senin için olmayan uykusuzluklar boşunadır. Başkalarının firakına ağlamak boşunadır. 67. Mektup Bu mektup hanı hanana yazılmıştır. Bir gönderildiği bildirilmektedir. Allahu Teala bizi ve sizleri Peygamber Efendimizin yolunda bulundursun. Zahirimizi ve batınımızı bu yoldan ayırmasın. Bu duamıza amin diyenlere rahmet eylesin. Çok mühim olan iki şey elimde olmayarak bu yazımla başınızı ağrıtmaya beni sürükledi. Birincisi, incindiğimizi zannetmeyiniz. Belki sevgimiz ve ihlasımız artmaktadır. İkincisi, fazilet ve salah sahibi olan bir muhtacın ihtiyacını bildirmektir. Kendisi marifet ve şuhud zihnetleriyle süslüdür. Nesebi kerim, hasib şeriftir. Muhterem efendim, doğru sözü bildirmek biraz acı olur. Çocuklarına çok acı gelir, az kimseye de az acı gelir. Bu acılığı bal gibi tatlı olarak alabilecek ve daha var mı diyecek mesut bir kimse lazımdır. Hallerin değişik olması mahlukatların sıfatıdır, özelliğidir. Temkine, yani hallerin değişmemesine kavuşmalarda az da olsa değişikliklerden kurtulamaz. Zavallı mahluk, çok olur ki celal sıfatının saltanatı altında kıvranır. Başka zaman da cemal sıfatının esiri olur. Bir zaman kabz, yani sıkıntı olan yerdedir. Başka zaman bast, genişlik meydanındadır. Her zamanın hükümleri birbirine benzemez dün öyleydi bugün böyledir. Hadis-i şerifte müminin kalbi Allahu Teala'nın parmaklarından iki parmak arasındadır. Yani onun kudreti altındadır. Kalbi istediği gibi değiştirir buyurduğu ve selam. 68. mektup. Bu mektup yine Hanı Hana ana yazılmıştır. Tevazu zenginlere, nazlanma da fakirlere yakışır demektedir. Allahu Teala'nın yaptığında hayır vardır. Farisi'nin dediği gibi Bildirilmesi lazım olanı söyledim sana. Ya faydalanırsın ya da çarpar kulağına. Tevazu gına sahiplerine yakışır. İstinaysa fakirlere yakışır. Çünkü her şeyin ilacın zıddı iladır. Üç mektubunuzda da yazdığınız isteğna nazlılık anlaşılmaktadır. Tevazu yani alçak günüllülük yapmak istediğinizi biliyoruz. Fakat mesela son mektubunuzda Allahu u Teala'ya hamd ettikten ve Resulüne salattan sonra malum olsun ki diyorsunuz. Bu sözü nereye ve kime karşı yazdığınızı iyi anlamalısınız. Evet, fakirlere çok hizmet ettiniz. Fakat hizmetin edeplerini gözetmek lazımdır. Ancak faydasına böyle kavuşulabilir. Böyle olmazsa boşuna uğraşılmış olur. Evet, onun ümmetinin salihleri tekellüf, gösteriş yapmaktan uzaktır. Fakat... Tekebbür edenlere karşı tekebbür yapmak, sadaka vermek gibi sevaptır. Bir kimse Hacı Nakşibend Hazretleri için kibirlidir dedi. Bunu işitince benim kibirliliğim onun Celle Celaluhü büyüklüğündendir buyurdu. Bu yolun yolcularını aşağı ve gerici sanmamalıdır. Hadis-i Şerif'te saçı sakalı karışmış çok kimseler vardır ki hangi kapıya gitseler kovulurlar. Allah'a yemin etseler istedikleri şeyi ihsan ederler buyuruyor. Farise'nin dediği gibi, az söyledim, dikkat ettim kalbini kırmamaya, bilirim üzülürsün yoksa sözüm çok dursana Size bağlı olanların, sizi sevenlerin, her şeyin doğrusunu düşünmeleri ve size doğru söylemeleri lazımdır. Her toplantıda sizin iyiliğinizi ve başarınızı özlemeleri, kendi çıkarlarını düşünmemeleri gerekir. Böyle yapılmazsa hıyanet olur. Yalnız size birkaç fayda sağlamak için bu sefere başlamıştık. Fakat sevenleriniz ve hizmetçileriniz kavuşmamıza çektiler Kusuru bizden bilmeyiniz. Bu sözler her ne kadar acı görünüyorsa da sağ ol, yaşa diyenleriniz çoktur. Onlar size yetişir. Fakirlerle görüşmek, kendi ayıplarını, kusurlarını anlatmak içindir ve gizli kötülüklerini meydana çıkarmak içindir. Şunu da bildirelim ki, bu sözlerimiz sizi inceltmek için değildir. Size iyilik yapmak içindir. Kalbinizi yakmak, Nasihat yapmak için olduğunu iyi biliniz. Hacı Muhammed Sıddık, bir gün önce gelmiş olsaydı elbette yanınıza gelirdim. Fakat Serhat yakınlarında kendisiyle karşılaştık. Özrümüzü kabul buyurunuz. Hayır, yalnız Allahu Teala'nın yaptığındadır.'' 69. Mektup Bu mektup yine hanı hana yazılmıştır. İnsanı dünyada ve ahirette yükseltecek olan tevazonun ne olduğunu ve kurtuluşun ancak ehli sünnete uymak da olduğunu bildirmektedir. Her hamd Allahu u Teala'ya mahsustur. Allahu Teala'nın Resulüne salat ve selam olsun. Kardeşlerimiz Mevlana Muhammed Sıddıkla gönderilen okşayıcı kıymetli mektubunuz geldi. Lütuf buyurunuzsunuz. Allah-u Teala size hayırlı karşılıklar versin. Mektubunuzda fakirlerin edeplerini gözetmişsiniz ve alçak gönüllülük göstermişsiniz. Allah için tevazu edeni Allahu Teala yükseltir hadisi şerifine göre bu aşağı davranışınızın dünyada ve ahirette yükselmenize sebep olacağını umarım. Belki de sebep olmuştur. Size müjdeler olsun. İnabet ve rücuya yani rehbere bağlanmak kelimelerini yazıyorsunuz. Dervişlerden birinin elinde inabet yaptığınızı tasavvur buyurunuz. Bunun iyi neticelerini ve meyvalarını bekleyiniz. Fakat bu inabetin haklarını, şartlarını elden geldiği kadar gözetmelidir. Vasiyetlerden, nasihatlerden hangi birini yazayım, ilimlerden, marifetlerden hangisini bildireyim? Çünkü müştehit olan derin alimler ve doğru yolda olan tasavvufçular söylemedik bir şey bırakmadılar. Sermayesi az olan bir fakirin mektuplarından birkaçını sevdiklerimi size getirmişlerdir. Onları gözden geçiriniz. Sözün özü şudur ki kurtuluş yolu ancak ehli sünnet ve cemaate uymaktır. Allahu Teala onların sözlerine, işlerine, iman edenleri ve ibadetlerindeki bildiklerine uyanları çoğaltsın. Çünkü cehennemden kurtulacağı müjdelenmiş olan bir fırka bunlardır. Bunlardan başka olan fırkalar helak olacak, felakete sürükleneceklerdir. Bugün bir kimse böyle olduğunu bilse de bilmese de yarın herkes anlayacaktır. Fakat o zaman faydası olmayacaktır. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır. Seyyid İbrahim çok eskiden beri yüksek kabınıza bağlı olanlardandır. Doğacılarınız arasında bulunmaktadır. Kereminizden, ihsanınızdan beklenir ki, İhtiyarlık ve ihtiyaç zamanını çoluk çocuğunuzla üzüntüsüz geçirmesi ve son nefesinizde selamete kavuşmanıza, duaya bol zaman buyurması için kendisine sığınak olmalısınız. 70. Mektup Bu mektup yine hanı hanana yazılmıştır. İnsanın alemi halkı ve alemi emri kendisinde toplaması hem haktan uzaklaşmasına hem de hakka yakınlaşmasına sebep olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala sizi Muhammed-i Mustafa'nın dininin gösterdiği doğru yolda bulundursun. Bu duaya amin diyenlere merhamet eylesin. Alemi emrin ve ailemi halkın insanda toplanması onun hakka yaklaşmasına, kıymetli ve üstün olmasına sebep oldu. İnsanın haktan uzaklaşmasına, doğru yoldan sapmasına ve ondan cahil kalmasına sebep olan da yine bu topluluğudur. Bu topluluktan dolayı insanın aynası tam olup hakka yaklaşmasındır. Allah-u Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının hatta Zat-ı kendinde görünmesine müstehid olmuştur. Hadis-i Kudsi'de, ''Göğe ve yere sığmam, fakat mümin kulumun kalbine sığarım.'' buyurması buna işarettir. İnsanın alemdeki zerrelerden her zerreye muhtaç olması, onun haktan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Çünkü insanın her şeye, her zerreye ihtiyacı vardır. Bakara suresinde, ''Yerde olan her şeyi sizin ihtiyacınızı karşılamak için yarattım.'' Ve 28. Ayet-i Kerime bunu bildiriyor. İnsan bu ihtiyaçlardan dolayı her şeye gönül vermektedir. Bu yüzden haktan uzaklaşmakta, doğru yoldan ayrılmaktadır. Farisi'nin dediği gibi, ''Mahlukların en üstünü insandır. O makamdan mahrum kalan da O'dur. Bu yoldan eğer geri dönmezse, ondan daha mahrum olmaz kimse.'' Görülüyor ki varlıkların en üstünü insandır. malukların en aşağısı en kötüsü de yine odur. Çünkü alemlerin Rabbinin sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insan olduğu gibi alemlerin Rabbinin düşmanı olan Ebu Cehil bin Hişam da insandır. O halde kalp her şeyi sevmekten kurtulmadıkça her şeyden münezzeh ayrı olan bir varlığın sevgisine kavuşamaz. Buysa en büyük haraplık aşağılıktır. Bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsi de elden kaçırılmamalıdır. Formülüne göre birkaç günlük ömrü İslamiyet'in sahibine uyarak geçirmelidir. Çünkü ahiretin azabından kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ancak ona sallallahu aleyhi ve selleme uymakta olur. Bunun içinde altın gümüş eşyası ve kağıt parası ve ticaret eşyası ve çayırda otlayan hayvanları olanın İslamiyet'e uygun olarak zekatı vermesi Böylece mala ve hayvanlara bağlı olmadığını göstermesi lazımdır. Yerken, içerken, güzel elbise giyerken, keyfini, zevkini düşünmeyip ibadetleri yapmak için kuvvetlenmeyi ve Araf suresinin namaz kılarken süsü, temiz örtününüz ve alindeki 30. ayet-i kerimesine uymayı niyet edinmelidir. Bunlara başka niyetleri karıştırmamalıdır. Böyle niyet yapılmazsa yapmak için kendini zorlamalıdır. Ağlayamazsan kendini ağlat sözü meşhurdur. Böyle niyet edebilmek için durmadan Allahu Teala'ya dua etmeli, yalvarmalıdır. Farisi'nin dediği gibi, ''Umarım kabul ede gözyaşımı, o ki inci yapar su damlasını.'' Bunun gibi her şeyi dinini seven, kayıran, doğru alimlerin yazılarına uygun yapmalı, İslamiyetin izin verdiği ruhsatlardan kaçınıp, İslamiyetin üstün gördüğü azimetlere sarılan bu alimlere uymayı, sonsuz azaptan kurtulmaya vesile bilmelidir. Nisa Suresi 146. Ayet-i Kerimesinde Mealen, iman eder ve nimetlere şükrederseniz Allahu Teala size azap etmez.'' buyuruldu.